55 bölüm Ebu Talip neden iman etmemişti Yeğenini bu derece seven bir insan onun hatırı için bir kere la ilahe illallah diyemez miydi Bu konuda aklın aldığı en doğru izah tarzı iman ettiği takdirde Resulullah'a kolkanat olma imkanını kaybetmek korkusuydu. Kureyşlilerin yanında büyük bir itibarı vardı. Ama bu itibar iman ettiği takdirde tanınmaz olacak ve o zaman Kureyş canının istediği her şeyi ona yapabilecek. Bunu önleyen kimse bulunmayacaktı. Nitekim bir zamanlar Kureyş'in sevdiği, saydığı bir insan olan Hz. Ebu Bekir iman ettikten sonra tanınmaz olmuş, bayıltılıncaya kadar dövülmüştü. O günden sonra bir başkasını himayesini alma hakkı ona tanınmamıştı. Şayet tanınmış olsaydı Habeş ülkesinden dönen bunca Müslümanın Velid bin Mugire, Ebu Uhayha ve benzeri olan müşriklerin himayesine girmelerine ne gibi bir ihtiyaç olurdu? Ebu Talip hayatının son günlerine kadar devam ettirdiği dinini bir daha iyileşeceğine ümidinin kalmadığı mutlaka ölümle sona ereceğini bildiği hastalığında değiştiremez miydi? Yeğenini davet edip onun yanında kimselere duyurmadan kelime-i tevhidi söyleyip gizli tutulmasını rica edemez miydi? Bunlar Ebu Talib için olmayacak şey değildi. Söyleyeceği bu bir tek cümleyle de sevgili yeğeninin son derece sevineceğini biliyordu. Bu konuyu onun Resulullah'a karşı söylediği şu bir tek cümle güzel bir şekilde açıklamaktadır. Ey kardeşimin oğlu! Vallahi şayet senin ve çocuklarının başına belalar yağdırıp kötülük yapmaları korkusu olmasa ve Kureyş'in ölüm korkusuyla söylediğim zannına kapılmasından endişe etmesem elbette bu sözü söylerdim. Hatta başka değil sırf seni sevindirmek için söylerdim. İşte bu iki husustur Ebu talib ahirete kelime-i tevhidi söyletmeden gönderen sebep. Önce yeğenini koruyabilmek, himaye edebilmek için iman hududunun dışında kalmak, daha sonra da Ebu Talib büyütüp yetiştirdiği yetiminin dinine girdi, öldükten sonraki hayat onu korkuttu diyeceklerinin kınanmasından kurtulmak için iman etmekten uzak kalmıştı. İnsanlığın devam ettiği, yeryüzünde bir tek Müslümanın kaldığı müddetçe, Seyyid-ül Enbiya'ya hizmetinden dolayı Ebu Talip, iyilikle anılacak. Ama birkaç kendini bilmezin, dilini tutmak için son günlerinde olsun, bir kere hiç olmazsa, gizlice kelime-i tevhidi söyleme işi, hoş görülmeyecek. Belki de o, Söylersem bunu açıkça söylerim. Alnım açık, göğsümü gere gere, kimseden korkup çekinmeden söylerim. Bugüne kadar yeğenimi himaye için bu yolu tuttum. Şimdiden sonra Kureyş arasında böyle kalayım, dedi. Belki de canı isteye isteye, bile bile şirk hayatı üzere kalmayı tercih etti. Bunlar Yüce Mevla'nın bileceği taraf. Rahmeti her şeyi kaplamış olan Yüce Mevla'nın, Yarın Habibi Edib'in yaptığı bu samimi hizmetlere karşılığında Ebu Talib'e nasıl muamele edecek? Resulullah'ı seven her müminin kalbinden Ebu Talib için kapanması mümkün olmayan bir yara kıyametin kopacağı güne kadar kapanmayacaktır. Bir gün Hz. Ali Telaş'ta geldi. Babasının öldüğünü haber verdi. Bu haberin bir manası da Kureyş tarafından yıllardır aşılamayan duvarın yıkılması haberiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcasının ölümüne bu derece sevmesine ve hizmet etmesine rağmen iman edemeden ölmesine pek müteessir oldu. Onun için gözyaşları döktü. Ebu Talip, Geride üzüntüden kahrolanlarla, sevinçten bayram yapan insanlar bırakarak gitti bu dünyadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının cenazesine katılıp kabrine gitti mi? Bu soruyu cevaplandıran iki rivayet var. Bunlardan birine göre Hazreti Ali gelmiş ve Ya Resulallah ihtiyar ve sadık amcan öldü. Onu kim gömecek demiştir? Resulullah aleyhisselam, git ve onu göm. Dönüp gelinceye kadar da konuşmaktan sakın, diye tembih etmiş, gelince gusletmesini emretmiş ve Ali'ye dualar etmiştir. Biz bu rivayetin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Diğer rivayette ise, Efendimizin cenazesinin gömülmesinde bulunmuş, dönerken de akrabalık bağların ahirette daim olsun hayırla mükafat göresin amcacığım diye dua etmiştir. Doğru olan da budur. Resulullah Efendimiz, müşrik ve münafıkların cenaze namazlarını kılmaktan ve onların kabirlerine gitmekten nehyedilmiştir. Ancak bu yasak Mekke hayatında değildir. Kendisine sayıya gelmez hizmet yapan, yardım eden, ve belki de büyük ihtimalle kendisini koruyabilmek için iman etmemek suretiyle ebedi saadeti kaybeden amcasının vefatına kadar iyiliğini görüp de ölünce git ve onu göm demesi onun mürüvvetine asla uymayan bir davranıştır. Resulullah aleyhisselam sevgili amcasının bağışlanması için ellerini açıyor. Yüce dergaha yöneliyor. Yalvarıyor yalvarıyordu. Ve nihayet Kasas Suresi'nin 56. ayeti indi. Resulullah teselli ediliyordu. Hiç şüphe yok ki sen arzu ettiğini hidayet erdiremezsin. Fakat Allah Teala dilediğini hidayete kavuşturur. O hidayet yolunu tutanları en iyi bilendir. Amcasının vefatı dolayısıyla Resulullah Efendimiz tarafından Ebu Talib'in bağışlanması için yapılan niyazlar hakkında şu ayetin indiği ileri sürülür. Peygamber ve iman edenler için müşrikler hakkında onların cehennem ehli oldukları açığa çıkmasından sonra istiğfar etmeleri caiz olmaz. İsterse o müşrikler onların yakınları, akrabaları olsun. Buhari çeşitli sebeplerle Ebu Talib'in vefatıyla ilgili hadiseyi anlatırken bazen sadece bu ayetin indiğinden bahseder. Konuyla ilgili olduğunda şüphe yoksa da bu ayetin Tevbe suresinde olması ve Tevbe suresinin de Mekke'nin fethinden sonra inmesi daima göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca Tevbe suresinin Kur'an sureleri içinde en çok inen sure olduğu görüşü bile vardır. Kısaca bu ayetin inişiyle Ebu Talib'in vefatı arasında en azından 10 yıl süren bir zaman farkı bulunmaktadır. Abbas, Resulullah'ı buldu ve aralarında şu kısa konuşmak geçti. ''Amcam Ebu Talib ölürken yanındaydım. Dudakları kıpırdar gibi oluyordu. Kulağımı ağzına yaklaştırdım. ''O zaman söylemesini pek arzu ettiğin sözü söylediğini duydum.'' dedi. Efendimiz kısaca cevap verdi. ''Ben duymadım.'' Ebu Talib'in vefatı üzerinden bir hafta bile geçmiş değildi. Resulullah aleyhisselam evine başı ve yüzü toz toprakı içinde olduğu halde geldi. Hanım kızlarından biri ağlayarak koştu. Resulullah'ın başını yıkadı, temizledi. Bu arada Peygamber Efendimiz kızını teselli ediyor. Ağlama kızcağızın, allah Teala babanı koruyacaktır diyordu. Bu arada Resulullah amcasını hatırlamış ve şöyle demişti. Ebu Talip hayattayken Kureyşliler bana canlarının istediğini yapamamıştı. büyük bir kayıp daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz amcasının acısını henüz içinden atmış değildi. Atması da zordu. Çünkü onun vefatını ganimet bilen müşriklerin davranışları birden değişmiş, hakaretler, istihsalar birden artı vermişti. Üstelik Hazreti Hatice de hastalanı verdi. 66 yaşlarına ulaşmış bulunuyordu. 40 yaşındayken, üçüncü ve en mutlu evliliğini yapmış, 26 ile yakın bir zamandan beri bu evliliğin verdiği huzur ve saadeti yudum yudum içmiş. Kocasının yüklendiği ağır yükü hafifletebilmek için maddi ve manevi her çareye başvurmuş, neşeli ve kederli anlarında onun en yakın arkadaşı olmuştu. 26 yılı bulan evlilik hayatında onunla evlendiği için hiç pişman olmamış. Kocasını da pişman edecek bir davranışta bulunmamıştı. Ona nur topu gibi evlatlar vermiş, derdine ortak çıkmış, teselli etmişti. Fakat her gelen gibi o da bir gün gidecekti. O da fani alemden ayrılacak. Ardından da yaşlı gözler, sevgiyle ve saygıyla hatırlayan gönüller bırakacaktı. Hastalanıp yatağa düştüğü zaman, artık ömrünün son günlerine adım adım yaklaşmakta olduğunu hissediyordu. Son on yıldır seve seve katlandığı sayıya gelmez çileler onun vücudunu yıpratmıştı. Yatağa düştükten sonra da mum gibi erimekte olduğu belliydi. Ama bunlar sadece bedenle ilgiliydi. Ruhi ve manevi durumuna gelince, harabe halindeki evinden, yeni ve mükemmel şekilde yapılan saraya giden bir insanın, huzur ve güveniyle doluydu kalbi. Dünyada ekilebilecek en iyi mahsulü, en büyük peygamberin rehberliğinde ve denetiminde olmak üzere ekmişti. Ahirette ise, kimselerin alamayacağı mahsulü alacak. Cennette kendisi için hazırlandığı, Resulullah Efendimiz tarafından bildirilen köşküne yerleştirilecekti. Bu manasıyla ölüm onun için cennet hayatının başlamasıydı. Allah Teala'nın rahmetine, lütuf ve ihsanına kavuşmak demekti. Ahiret alemine şeref vermesi sebebiyle melekler onu istikbal edecek. Hoş geldin ey Resulullah'ın fedakar hanımı eşi bulunmayan eşi diyerek karşılayacak. İleride cennetteki köşküne yerleşinceye kadar Allah Teala'nın aziz misafir olarak ikram görecekti. O, dünyada Allah'ın Resulünü sevmiş. Kimselerin temin edemeyeceği bir aile huzurunu ona sağlamıştı. Bunun karşılığı olarak Allah Teala da onu konaklayıp rahat ettirecek. Gözlerin görmediği, odakların işitmediği kimselerin hatır ve hayalinden geçiremediği nimetlerle onu ağırlayacaktı. Büyük Hatice Kadınlar aleminin en büyük sultan Hatice orada Resulullah gelinceye kadar Rabü'l Aleminin konu olacaktı. Ama bu diğer bir yönden Resulullah'tan ayrılmak, yavrularından ayrılmak demekti. Onları fani alemde, düşmanları tarafından yapılacak bin bir eziyet içinde bırakıp gitmek demekti. İşte bu yönüyle acıydı ölüm. Peygamberler Sultan Efendimiz, bir acıyı unutmaya fırsat bulamadan, ikinci ve daha büyük bir acının karşısında bulmuştu kendini. Uzun yıllar boyu, Hiçbir kocanın hiçbir hanımından görmediği en yüce hanımlık örneğini ondan görmüş. Müşriklerin yaptığı bunca eza ve cefanın bunaltısını onun yanında unutmuş. Dertlerini onun yanında dindirmişti. Tarihlere göre Ebu Talib'in vefatından kısa bir zaman sonra o da kendisini yüce cennetlere davet için gelen meleklerin eşliğinde yola çıktı. Son nefesini verirken, mübarek dudaklarının arasından, ''Eşhedü en la ilahe illallah'' ve ''Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü'' sözleri çıktı. Bu sözleri, insanlık tarihinde, İlk defa söyleme şerefi kendisine aitti. On yıl kadar nice iman edenlerin ilki olarak, hem de yıllar yılı, bu mübarek kelimeler söylemenin özlemini duyarak söylemişti. Bu sözlerle İslam'dan önceki hayatına son vermiş. Şerefli iman hayatını başlatmıştı. Şimdi de ahiret alemine ilk adımını bu şehadet kelimeleriyle atmış. Dünya hayatını, bu sözleri söyleyerek düğümlemişti. Rahmet melekleri geldiler. Onun etrafını sardılar. Selam sana ey Resulullah'ın zevcesi. Korkma, mahzun olma. Sana vaat edilen cennet müjdesini vermek üzere geldik. Biz, dünyada senin dostlarındık. Ahirette, ahirette, Dostların yine bizler olacağız. Canının istediği her şey, arzu ettiğin her nimet senindir. Mağfireti bol, rahmeti sonsuz rahmetinin kolu olmak üzere, buyur, ahiret alemine, dediler. Resulullah'ın müjdelediği saadet yurduna, meleklerin uyguladığı, Büyük merasimle giderken ardında unutulması mümkün olmayan değerli hatıralar ve kendisi için dua edecek, hayırlanacak en hayırlı aileyi bıraktı. Başta Efendimiz olmak üzere bütün aile hatta bütün müminler büyük bir teessür içindeydiler. Bu kadar kısa aralıklarla Nebi Ekrem aleyhisselamın en çok sevdiği iki insanın birden vefatı Onlarda da büyük bir sarsıntı meydana getirdi. Bu yıl, müminler arasında Hüzün Yılı, Keder Yılı adıyla tanınır oldu. Mekke'nin Acur Kabristan'ı Hz. Hatice'nin mübarek vücuduyla şereflendi. O gittikten sonra, Ev matemhaneye döndü. Bir ıssızlığa büründü. O sanki hayatın tadıydı. Gitmiş ve hayatın tadı kalmamıştı. Resulullah günlerce evinden çıkmadı. Üzüntüler birbiri üzerine yığılmıştı. Kureyş'in artık hiç nefes aldırmamak üzere harekete geçmesi... Ve bu arada onlara karşı durup himaye edecek kimsenin bulunmaması da bu üzüntüyü son haddine kadar ulaştırmıştı. Bu durum içinde sönmeyen bir kin ateşi bulunan Ebu Leheb'in bile içini sızlatmıştı. Bir gün geldi. Ya Muhammed, Ebu Talip sağken ne yapıyorsan aynı şeyi yine yap. Lata yemin ederim ki hiç kimse sana zarar veremeyecektir, dedi. Mekke sokaklarında dolaşan bir adam, köşe başlarında durarak, halkın topluca bulunduğu yerlere vararak bir ilan yaptı. Bundan böyle Ebu Leheb, yeğeni Muhammed bin Abdullah'ı himayesine almıştır. Kimse ona karşı haksızlık yapmaya yeltenmesin diye haykırdı. Bu ilan, Kureyş'i bir şey yapamaz hale getirdi. Ebu Talip hayattayken hissettiği serbestlikle Resulullah gezip dolaşmaya başladı. Kimse ona karşı terbiyesizce bir hareket yapmaya teşebbüs edemiyordu. Ve günler böyle geçmeye başladı. Aydınlığa Doğru programımızın 55. bölümünü dinlediniz.